Hayırlı günler çok kıymetli dinleyenlerimiz Bir sohbet programında yine sizlerle beraberiz Gününüz günleriniz hayırlı mutlu bereketli ve huzurlu olsun diyerek Selamların en güzeli olan Allah'ın selamı rahmeti bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifiyle sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyenler. Ebu Mesud'dan radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Geçmiş peygamberlerden bize ulaşan söz de şudur. Utanmadıktan sonra istediğini yap Geçmiş peygamberlerden bize ulaşan söz de şudur Utanmadıktan sonra istediğini yap buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yine Ebu Zer rivayet edilen bir hadisi şerif değerli dinleyenler Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir Ebu Zer radıyallahu anh Kardeşine Güler yüz göstermen Sadakadır İyiliğe emredip Kötülükten sakındırman Sadakadır Yolunu kaybetmiş bir kimseye Yol göstermen Sadakadır İyi görmeyen birisine Yardımcı olman Sadakadır Taş diken ve kemik gibi İnsanlara zarar verecek bir şeyi yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kuvandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır buyuruyor Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dinleyenler şimdi sizlere kısa da olsa bir hadis ama... Çok önemli bir hadisi şerifi Zaten hadisi şeriflerin hepsi önemli ama Bu biraz daha bizim dikkatimizi çeken bir husus Allah Resulü Elmalılı Hamdi Yazır'ın merhumun Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin Kalem suresinin tefsirinde ifade ettiği, zikrettiği bir hadiste Hadisi şerifte İsteyen Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirine bakabilir. Kalem suresinin tefsirinde bu hadis geçiyor. Her kim bir zengine sırf malından dolayı saygı gösterirse dininin üçte ikisi gider buyuruyor Allah Resulü. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Her kim bir zengine Sırf malından dolayı saygı gösterirse Dininin üçte ikisi gider buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Her kim bir zengine Sırf malından dolayı saygı gösterirse Dininin üçte ikisi gider buyuruyor Bir hadisi şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Evet geldik Bugünkü öykümüze Bugünkü öykümüzün adı Taşbebek. Köylü kadın evi ile tarlası arasında gidip gelirken şehirler arası bir yolun kenarından yürümek zorunda kalıyordu. Bir zamanlar nur topu gibi yavrusunu alıp götüren bu yoldan her geçişinde yüreğinin kavrulduğunu hisseder ve dikkatini başka yerlere vermeye çalışırdı. Son zamanlarda bu yolu küçük kızıyla birlikte yürüyordu. Onun da başına aynı şeyin gelmesinden korktuğu için yavrusunun elini acıtırcasına kavrar ve vızır vızır geçen arabaların gürültüsü arasında kendisiyle sohbet ederdi. Yine böyle bir gün kızı durup dururken ''Anne'' diye sordu. ''Ablam bizi neden bırakıp gitti?'' Kadın bir anda dolan gözlerini yavrusundan saklamaya çalışarak Bir gece rüyasında cenneti görmüş dedi Ondan sonra hep oraya gitmek istedi Cenneti görenler dünyayı sevmez Çocuk biraz düşündükten sonra Onun taş bebeği vardı diye devam etti ama benim yok Kadın karınlarını bile zor doyurmalarına rağmen Küçük yavrusunun böyle bir oyuncağa sahip olması gerektiğini biliyordu Kendi boğazından birkaç kuruş daha arttırabileceğini hesaplayarak Hiç belli olmaz dedi Belki ablan cennetten bir taş bebek verir sana Küçük kızın gözleri sevinçle parladı Ve annesine biraz daha sokulup yoluna devam ederken Hemen önlerindeki çimenlerin üzerine bir şey düştüğünü fark etti koşarak yere eğildiğinde hayretinden müthiş bir çığlık attı. Her gece rüyasında gördüğünden çok daha güzel bir taş bebek gözlerini açıp kapayarak kendisine bakıyor fakat belki de içindeki makinanın bozulmasından dolayı sürekli ağlıyordu. Çocuk hiç beklemediği bir anda kavuştuğu bebeğini susturmak için onun altın sarısı saçlarını okşarken ''Gönderdi işte'' diye bağırdı. Hem de bir cennet bebeği gönderdi. Kadın, biraz önce yanlarından geçen lüks bir arabanın... ...arka penceresinden düşen şeyi fark etmesine rağmen... ...bunun ne olduğunu anlamamıştı. Fakat araba geçip gittiğine göre bebek kalabilirdi. Yavrusunun heyecanla söylediği ninnilere kulak verirken... ...aynı arabanın geri geri geldiğini gördü. Arabanın açık olan arka camından... Dışarı sarkan uzun ve kurdelalı saçlar yavrusunun hala susturmaya çalıştığı taş bebeğin gerçek sahibi olmalıydı. Kadın yavrusunun elindeki oyuncağı yavaşça aldıktan sonra yanlarında duran arabadan uzanan küçük ellere teslim etti. Tekrar kucaklanan bebeğin ağlaması bir düğmeye basıldığında durmuş ve bir başka düğme ile neşeli kahkahalara dönüşmüştü. Kadın dünyası bir anda kararan yavrusunun yüzüne bakmaya cesaret bile edemiyordu. Şefkatle eğilip onu barına basarken küçük kız anneciğim dedi. Cennetin taş bebekleri bile bu dünyayı sevmiyor değil mi? Gerçekten ebedi hayata idrak etmiş hissetmiş veya görebilecek kadar hissedebilecek kadar hissetmiş olan bir insanın şu dünyayı ve bu dünyanın içindekilerini sevmesi mümkün değil çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eğer dünyanın Allah indinde Allah yanında Allah nezdinde bir sinek kanadı kadar dahi değeri olsaydı kafirler ondan bir yudum su içemezdi buyuruyor. Eğer bugün zalimler, kafirler, münafıklar her türlü Şaşayı, debdebeyi, lüksü, imkanı yaşıyorlarsa, elde edebiliyorlarsa Demek ki Allah Celle Celalun yanında Dünyanın bir sinek kanadı kadar dahi değeri yok Allah'ın değer vermediği bir dünyaya Hani metaul gurur deniyor ya Dünya öyle bir meta ki Peşine düşmeye değmez Dünya Metaül gurur olan bir dünya Dışı çok güzel ama içi pis olan bir dünya Dünya böyle bir meta Değer vermeye Peşinden gitmeye Peşinden koşmaya değmez Eğer değer verilecek olsaydı Allah ve Resulü değer verirdi ki Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın ve onun yolunda giden evliyaların, asfiyaların dünyaya değer vermediği görülmüş. Ama bu demek değildir ki dünyada çalışmamak demek değil. Hani Üstad dünyayı ben değil kalben terk etmek lazım diyor ya. Dünyalar sizin olsa bile Kalbiniz dünyaya bağlı olmayacak Kalbiniz dünyaya bağlanmayacak Ama Dünyanın üzerinde Hakim unsur Mümin olacak Evet Bu noktadan Dünya öyle bir meta değil ki Peşinden koşulmaya değsin Ve Üstad da ...hiç değer vermemiş dünyaya... ...hiç kıymet vermemiş... ...hayatında da... ...bunu ayan beyan göstermiş... ...işte... ...bu noktadan... ...üstad ve talebelerine baktığımız zaman... ...bir gün... ...o çok vefalı... ...ve her şeyiyle... nurun fedaisi olan Zübeyir ağabeyimiz hastalanmış...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 ben Zübeyir'i öyle zannederim ki Değil parmak Kellesi gitse başsız gövdesiyle Risale-i Nur Risale-i Nur diye koşacak bilirdim Bir parmak rahatsızlığı ile Benim ümidimi kırdı Ben öyle fedakar talebe istiyorum ki Değil parmak Kol gitmiş aldırış etmeyecek Böyle şeyler için Kutsi davada tembellik gösterilmez Said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 ve onun güzel asabının yolu buydu Ve bu zamanda dini ihya edecekler onlara benzemeliydi Belki herkes için zor olsa da Hasların ufkunu gösteriyordu Bu meseleye şahit olan Ahmet Gümüş ağabeyin gönlünden Hey üstadım siz Zübeyir ağabeye bu derece itap ediyorsunuz Demek Risale-i Nur talebesini bulamamıştır Ne gariptir diye geçti Üstadımız içinin sesini duymuş gibi, Risale-i Nur ve ben talebemizi bulmuşuz buyurdu. Bu o demek değildi. Bu meselenin ciddiyetinin en haslarda resmedilmesiydi. Afyon mahkemesinde, ikindi namazı biraz geç kalınca, izin istemiş, müsaade edilmemiş, biraz sonra tekrar istemiş, yine müsaade edilmemiş, nihayetinde, İkindi namazının vaktinin tehlikeye girdiğini görünce Ben namaz kılacağım Biz buraya namazın hukukunu müdafaa etmeye geldik demiş Ve yerinden kalkmıştı Onun davası insana Kainatın sultanına muhatap olma imkanını bahşeden namazdı ki Bu şereften hiçbir hatıra vazgeçemez O fırsatı kaçıramaz Tehir edemezdi Hayatını bütünüyle davasına hizmetine hasrettiğinden her sesini sözünü ona ayırmaya çalışıyordu Veli Işık Kalyoncu üstadı ziyaret etmek dünya gözüyle görmek arzusu ile yanıp tutuşmuş fakat üstadımız hizmetle ilgili olmayan ziyaretleri kabul etmediği için bir türlü muvaffak olamamış Sayit Özdemir ağabeye. Formaları bu defa ben götüreyim demekten utanmış, en sonunda üstadı ziyaret etmiş olan bütün arkadaşlarının Said ağabey'e söylemesiyle bu rüyası gerçekleşmişti. Bu büyük manevi mücadele meydanında cihada çıkmış sahabi efendilerimizden öğrendikleri gibi bir anları, bir nefesleri boşa gitsin istemiyorlardı. Nadir Baysal'ın anlattığına göre bir gün üstadımız Kastamonu'da kendisini ziyarete gelen misafirlerine karşı raftaki Kur'an'ı göstererek benim yanıma bunun için gelen baş ve göz üzerine başka maksatlarla kimse gelmesin ben muskacı veya şu bu değilim demişti. Meselesi büyüktü. Yangın bir haneyi bir vicdanı değil bütün haneleri ve umum vicdanları sarmıştı. Böyle günlerde ufak şeylerle başka meselelerle uğraşılmazdı. İçtimai hayatın nabzı orada atardı. Kur'an'ın sahipsiz kalmasından ötürü onun yüreği yanıyorken başka şeyi arayamazdı. Bir gün Eşref Edeb'e Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem demişti. Bu davası uğruna Ebu Bekir Efendimiz Radyallahu anh gibi yanan bir yüreğin ciğer kokusuydu. 1952'de Gençlik Rehberi Mahkemesi için İstanbul'a geldiğinde Sirkeci'deki Akşehir Palas Oteli'nde kalırken Urfalı iki kardeş ziyaretine gelmişlerdi. Ağlayıp duruyor. Üstad'a aşırı hürmet ediyorlardı. Onların aşırı hürmetlerinden sıkılan, Ve böyle bir hürmeti kabul etmeyen Bediüzzaman Hazretleri, Kardeşim, şimdi hürmet zamanı değil, Hizmet zamanıdır diye ikaz etti. Nazarları hep hizmete, davaya çeviriyor, Kimsenin garip hallere girmesine müsaade etmiyordu. Herkes kullu ve hiç kimse, Sultanının ihsanı karşısında Bir şey yapıyor sayılmazdı Hep aczini Fakrını itiraf etmiş Baki hakikatlerin Fani şahıslara bağlanmamasını istemişti Kuldu insandı. O da hesabını Allah'a verecekti Kimse kimseyi Beri tutamaz Aklınca cennete koyamazdı Herkes gibi O da kefaret ...ve ahiretine azık arayan, ...Rabbinin ikramına mahcubiyetle teşekkür etmeye çalışan bir insandı. Onun içindir ki, nazarları hep davaya, ...Kur'an'ın nurlarına çeviriyor, ...böyle olursa insanların zor günlerde metanetlerini koruyacağını, ...kutsi davanın yolcularının sarsılmayacağını biliyordu. Üstadımız Urfa'ya geldiğinde, Nurların sadık bendesi Nur ağabeyimiz Abdullah Yeğin Onun o yorgun, hasta, halsiz halini görünce Dayanamamış, çok üzülmüş, şaşkın bir hale gelmiş Ve onun defalarca söylediği şu sözleri hatırına gelmişti Bana bağlanmayınız, Risale-i Nur'a bağlanınız Ben aciz bir insanım, kusurlarım var Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır, ona bağlıdır, o size yeter. Ben de sizin gibi bir ferdim, beni büyük bir zattır diye tanımayınız. Risale-i Nur'da konuşan delil ve bürhan hakikattir. O haşa hiçbir zaman şahsını davasının önünde tutmamıştı. Ebedlere kadar aziz olası, aziz ağabeyimiz bu sözleri düşünüyor... Bana bağlanmayınız sözünün manasını daha iyi anlıyordu. O iman ve Kur'an davasına hizmet eden herkesi aziz tutuyor. Kendisine bir iyilik yapılmışçasına onlara karşı minnettar oluyor ve seviyordu. Osman yüksel serden geçti bir rüya görmüştü. Rüyasında omuz omuza basarak bir kule oluşturan muazzam dağ gibi bir insan yığınının en üst noktasında Said Nursi Hazretler duruyor Heybetli Başı göklere değiyor Saçı bulutlara karışmış Onu görünce gülümseyerek iki eliyle selam veriyor Serden geçti Üstadın selamını alıyor İnsanlar sanki Onun dünyadaki mesnetleri gibi Omuz omuza vermişler Rüyadan heyecanla uyanıyor Üstadın Fatih'te Reşadiye otelinde kaldığını duyunca heyecanla ziyaretine gidiyor. Aksi gibi vakit ikindiye geçmiş. Otel görevlileri 29 numaralı odada kaldığını söylüyor. Kabul ederse buyurun diyorlar. İman, aksiyon ve aşk adamı kendisine yakıştığı gibi konuşuyor. Onun kapısına kadar varmak bile benim için güzel bir şey. Talebeleri de ikindinden sonra kimseyle görüşmediğini söylüyor. Fakat yine de sizi herhalde kabul eder bir soralım diyerek haber veriyorlar. Üstad kabul ediyor. Buyurun içeri. İçeri giriyor. Üstadımız. Sen serden geçti Osman diyor. Evet. O yazıları yazan sen. Evet. Osman yüksel. Üstadımızın öpülesi elini öpüyor. Üstad. Üstad. ...oturun diye işaret edince oturuyor. Heyecanı yatışan serden geçti, ilk defa gördüğü üstadımıza iyice bakıyor. Bu zat, rüyasında gördüğü başı göklere değen zat, kıyafetine kadar aynı. Üstadın, onun İslam davası için gürleyen sesine, teslimiyetine, mücadelesine iltifatı çok önemli. Ellerime uzanan dudakları tepeyim... Allah diyen gel senin ayağından öpeyim. Mısralarında şiirleştirilen anlayışını ve bu uğurda gösterilen her hayrı takdirini gösteriyor. Ben seni eskiden biliyorum. Emir Dağı'da iken mecmuanı getirdiler. Allah ve din uğrunda her şeyimden vazgeçtim. Serimi bu yola koydum demişsin. Aferin, aferin, maşallah, maşallah daha çok da genç. ''Bir oğlum olsaydı adını serden geçti kordum.'' diyor. Asıl adı Osman Zeki Yüksel idi. Üstad serden geçti isminin takma olduğunu da biliyordu. Serimden yani başımdan geçtim bu davaya baş koydum manasında bu ismi kullanıyor. Dergisini de bu isimle çıkarıyordu. Nüktedandı dergisi hemen her sayıdan sonra kapatılıyor... Senede bir iki sayı çıkarabiliyordu ancak. Yavuz Bülent Bakiler ağabey şu serden geçti dergisini yılda bir iki defa çıkartıp kapatacağına her ay zaman çıkarsan olmaz mı demişti. Cevap hazırdı. Ben sayı hesabıyla değil tuşla galip geliyorum. Üstadımız yukarıdaki ifadelerinden sonra yanındaki ağabeylerimize dönmüş serden geçti hakkında bu benim oğlum oğlum olsaydı böyle yetiştirirdim buyurmuştu Osman Yüksel kim bilir bu iltifattan sonra kaç gün Mecnunane dolaştı yapamadıklarına layık olamadığına hayıflandı ruhu şad olsun onun oğlum diyeceği insan davası için her şeyinden geçebilen adamdı o hizmet halkası ile birlikte Onlarla ve onlarda yaşıyordu. Artık sanki hücreleri insanlardan oluşan bir bedendi. Onların sevincini duyuyor, acısını paylaşıyor, gayretlerini yaşıyordu. Bu meseleyi de muhterem Sungur ağabeyimizden dinleyelim. Istırabının çoğu Risale-i Nur içindi. Herhalde Nur dairesi teessüs ettikten sonra o daire hesabına düşünüyor, üzülüyor veya seviniyordu. Çünkü nur dairesi Hazreti Üstad'ın bir vücudu manevisi gibiydi. O daireye gelen musibetleri ve talebelerin hatalarına mukabil gelmesi melhus tokatları üzerine çekiyor, hizmet eden talebelerine şevk veriyor ve gayret aşkı bahşediyordu. Hayatının birçok safasında belki saatinde özel ikramlara masar olmasına rağmen onun maksadı, Keşif, keramet maddi olmadığı gibi manevi zevkler de değildi. Bir gün havadan geçen uçakları görmüş, "Bakın uçaklar geçiyor. Bana Sait, sen havada uçacaksın." deseler kabul etmem. Risale-i Nur'la meşgul olurum." demişti. İstikamet ve dengi insanıydı. İslam'da helal belliydi, haram belliydi şüpheliler belliydi. Cenab-ı Hakk'ın hoşnut olduğu ve kıymet verdiği şeyler biliniyordu. Onun içindir ki dini efsunlu dünyalarda, olmadık hayallerde değil, onun hoşnutluğunda Celle Celaluhu ve İslam'ın emirlerinde arıyordu. Dinin hizmetinde istihdam olmayı her şeyden üstün tutuyordu. Bir gün Gıyabında manevi derecelerinden birisini görse dünyayı terk eder. Dolu bir testidir artık su almaz dediği temizlerden temiz Tahiri abeyimize Tahiri kendini bu dünyada biraz bilmek ister misin? Yoksa istihdam olunmanı mı istersin diye sormuş. O aman efendim istihdam olunmamı tercih ederim demişti. Elhak... Bu davaya hizmet şereflerin en yücesiydi Sadık hizmetkarı Bayram Abey'in de Aynı mevzu hakkında şöyle bir hatırası vardı Yine bir gün dersten sonra Üstadımız yapılan dersi anlayıp anlamadığımı sordu Ben anlamadığımı söyleyince Üstadımız bana bir tokat aşk etti Keçeli keçeli sen mükemmel anladın Anladığın kadar yeter sana Eğer daha çok anlasan Bu bana yeter artık dersin Yetiştim diye gidersin Böyle istihdam olamayacaktın Bir bahçeye girenler Boyları nispetinde meyvelerden istifade ederler Boyu uzun olan yüksek dallardan Kısa olanlar ise aşağıdaki dallardan koparıp yerler Bir kısmı da koparamaz meyveleri çiğner Sen koklasan bu sana yeter Kanaat et, şükret diye bana ders vermişti. Olmak ermek değil, onun için Celle Celalu yaşamak önemliydi. Nazarları hep ötelere ve davaya çeviriyordu. İnsanların görüşmek arzusuna çok defa olumlu cevap veremiyor, bir yönüyle mukabele edemiyorum diye ezikliğini yaşıyor, bir yönüyle de asıl önemli olanı işaret ediyordu. Risale-i Nur'u okumak on defa benimle görüşmekten daha karlıdır. Zaten benimle görüşmek ahiret, iman, Kur'an hesabınadır. Dünya ile alakamı kestiğim için dünya hesabına görüşmek manasızdır. İnsanın üzerinde bütün hakların, hukukların ötesinde Allah'ın ve bundan ötürü de O'nun davasının hakkı vardı. Önem ve tercih silsilesini Abdullah yiyin ağabeyle ilgili bir mesele münasebetiyle anlatmış ve akılları keşme keşten kurtarmıştı. Abdullah ağabey Urfa'da hizmetteyken validesi Üstad Hazretlerine Abdullah'a müsaade edin iki aylığına yanıma gelsin yoksa hakkımı helal etmeyeceğim diye bir mektup yazar. Üstad Hazretleri o sırada Emir Dağ'dadır. Mektubu gören Zekeriya kitapçı, üstadtan habersiz olarak Abdullah ağabey'e mektupla durumu biraz da kendi anladığı şekilde anlatır ve geldir. Abdullah ağabey hemen yola çıkar. Önce Emirdağ'da üstadı ziyaret edecek, sonra memleketine gidecektir. Üstad hazretleri bu durumdan hoşnut olmaz. Sıla-i Rahim mektupla da olur. Hemen Urfa'ya geri dön. Önceden tedbir alıp eve ara sıra mektup yazsaydın, bunlar başına gelmezdi. Eğer onlar seni özlemişlerse senin yanına gelsinlerdir. Hadisenin tafsilatını Abdullah abi anlatıyor. Üstad hazretleri sağ elini göstererek şöyle dedi: Baş parmak hukukullah, işaret parmağı hukuku resulullah, orta parmak hukuku üstad. Yüzük parmağı hukuku valide, küçük parmak hukuku peder. Sonra baş parmağını işaret etti. Hukukullah hepsine mukabildir ve hepsinden önde gelir. Abdullah ağabey bu sözlerden hemen sonra Urfa'ya döner. Rabbin hakkı, hizmetin hukuku her şeyden önce gelir ve gelmelidir. İnsan, ...kendisinin üzerinde yetkiye sahip olanlara karşı... ...amirane tavır takınamaz. Onun yetkisi elinin altındakiler için geçerlidir. Hayatta her şey... ...kendi kıymetiyle yerli yerine oturtulmalıdır ki... ...muazene korunsun, huzur sağlansın. Koltuğun yeri belli, halının yeri bellidir. İnsan, anne, baba, eş, arkadaş... Kimin hatırına olursa olsun Hukukullahı Hukuku Resulullahı Onlara itaati ve onların Davasına hizmeti Hukuku üstadı arkaya atamaz Sonraya bırakamaz Üstadı Onların davasına itaati ve hizmeti Ders verdiğinden Sözü onların sözünün yanındadır Başka şeyleri ise Anneye babaya tercih edemez Kim ve ne olursa olsun Gariptir ki anneye babaya her şeyi tercih eden kalpsizler Nefislerine zor geldiğinde anne babayı perde yapmaya Vefasızlık ciddiyetsizlik ve tembelliklerine onları ortak etmeye çalışırlar Abdullah ağabey gibi davanın ve üstadın hukukunu tercih etmek Hem şarttır hem kahramanlıktır Böyle bir felaket ve helaket çağında Tam ihlası korumak, insanlara maddi manevi bir beklentiye girmeden hakkı neşretmek gerekir. Böyle bir felaket ve helaket çağında tam ihlası korumak, insanlara maddi manevi bir beklentiye girmeden hakkı neşretmek gerekir. Üstad Hazretleri başkaları için hoş olan Ebedi saadet için çalışmak düşüncesinden bile men edildiğini anlatır ki bu fevkalade orijinal ve muhteşemdir. Menfaat perestlik katmerlenmiş, insanlar her şeyin arkasında bir beklenti arar hale gelmiştir. Orada öz evladın anneden bir şey beklememesi gibi sırf Allah'ın hoşnutluğu için çalışmak elzem olmuştur. ...normal aklın zor anlayacağı, akılları donuk ufuksuzların hiç anlamayacağı şu sözler de... ...onun kahramanlık ahlakını ve dava ruhunu göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Ben değil dünyevi hayatı, lüzum olsa ahiret hayatını da milleti İslamiye hesabına feda edeceğim... İnsan yangından bir masumu kurtarırken elini yakabilir. El yakmak aslında doğru değildir. Ve bunu yapan da mücerret olarak elini yakmasının doğru olduğunu müdafaa edemez. Elim de yandı ama bir insan hatırına katlandım der. Üstadımızın bu dersinde belki ileride nefsini müdafaa ederek hakkın hatırını incitmeyen, fakat bir yüce hatırdan ötürü bin meşakkate, ve fedakarlığa kendi vicdani muhasebesiyle katlanan insanlara bir selam vardır kimse böyle bir fedakarlığa zorlanamaz her şey ayandır hak belli batıl bellidir kendi aklınca insan batıla hak diyemez belki boynu bükük ve mahcup bin tövbe ile suçu üzerine alarak bazen fedakarlık diyebilir bu ferdidir ve onun için lüzumunda yapılan fedakarlık ve kahramanlık vicdanidir. Üstadımız bir ömür manevi hastalıklarla mücadele ettiği gibi bedenindeki maddi hastalıklarla da mücadele etmişti. Sungur ağabeya ifade ettiği gibi başkasını yatağa düşürecek birçok hastalığı vardı. O dayanıyordu. Belki manevi dertlere ilaç olan maddi hastalıklar o nur adamın bütünüyle arındığı bir kurna bir tezgah vazifesi görüyor, belki de insanlığın yaşadığı manevi hastalıklar bedenine maddi dertler olarak aksediyordu. Zira o beden tefessüh etmiş umumi vicdanların arınması ve insanlık kalesinin sıhhati için yaşıyordu. Bayram Yüksel ağabey, Bediüzzaman Hazretlerinin, İslam alemindeki dertleri vücudunda bir alıcı varmışçasına yaşadığını anlatıyor. Üstadımız rahatsız olduğu zaman daima ferahlandırıcı, müjdeli havadisler söylerdik. Söyleyin derdi. Benim vücudum çok hassas olmuş. En ufak bir şeyden fazla üzülüyorum derdi. Bizler de çok dikkat ederdik. Üstadımızın üzüleceği bir şey olursa tehir ederdik. Üstadımızın maddi hastalığı yoktu. Yalnız kurunç hastalığı vardı. Üstadın hastalığı maneviydi. Alemi İslam'ın aleyhinde bir şey olsa veyahut İslam ve Kur'an aleyhinde, nurun aleyhinde bir şey olsa üstad derhal radar gibi hisseder, rahatsız olur, rengi değişir, sesi çıkmaz, asabi hal alırdı. O anda hizmeti çok zor olurdu. Türkiye'nin neresinde bir hadise olsa Üstad derhal hisseder, bizler de anlardık ki muhakkak bir yerde Risale-i Nur'un veyahut Nur talebelerinin aleyhinde bir plan hazırlanıyor. Bunların yüzlercesine şahit olmuşuz. Üstadımız yine son zamanlarda daima bana merak edici şeyler söylemeyin, benim vücudum çok hassas olmuş, çok fazla üzülüyorum, daima bana ferahlandırıcı, müjdeli havadisleri söyleyin derdi. İşte bu dava ahlakının ufku idi. Onda yaşıyor, onunla yaşıyor, bedenini aşmış, bedeninde ve ruhunda onun bütün elem ve sevincini taşıyordu. Benliği o havuzda erimiş, hücreleri bütün hizmetler olmuştu. Üstadımızın zaman zaman sesi kısılır, misafirleri kabul ettiğinde ağabeyler sözlerini arada durarak tekrar ederlerdi. Onlar her nasılsa duyardı. Sesinin kısılması da başka ahvali gibi davası ile ilgiliydi. Selahaddin Akyl ziyaretine gittiğinde yine sesi kısılmış, Zübeyir ağabey tekrarlamış, Üstadımız sesinin kısılmasının hikmetini şöyle anlatmıştı. ''Kardeşim bak sesim kısılmış, benim de Risale-i Nur'a perde olmamak için Cenab-ı Hak sesimi kısmış.'' Ezeli rahmet Kur'an deryasının bu enfes meyvesinden tüm insanlar istifade etsin diye nazarları eserlere çeviriyor, nakledenin onun sadece bir hizmetkarı olduğunu gösteriyordu. Evet Risale-i Nur'un telifi anında değişir, büyük bir coşku ile yazdırır, üslubu günlük konuşmasından tamamen farklı ve kitabi bir hale gelirdi o büyük ufkun muhakkak ki Rabbine ait meseleleri anlatmak o derslerle marifet ve muhabbeti aliye ufuklar açmak vicdanların kirini temizlemek küfrün çirkin anlayışlarını yıkmak çok hoşuna gidiyordu onun hayatının gayesi buydu ve telif edilen her eser onun için çok önemliydi Kadir Badıllı üstadımızı Isparta'da ziyaret ettiğinde o hale şahit olmuştu. İstanbul'dan geldiğim gün huzuru pake girdiğimde üstad Mesnevi'nin başındaki Türkçe mukaddemeyi telif ediyordu. O söylüyordu, merhum Ceylan da yazıyordu. Lillahilhamd Nur'un küçücük bir parçasının telifi anını tesadüf ettim. Hakikaten... Tehlif anıyla, sair hususi sohbetleri birbirinden çok farklıydı. Çok coşkun, Sürürlü, Defi ve ani söylüyordu. Kim bilir, Belki de Hazret, Nurları tehlif ederken, Onun alemi misaldeki filizlerini, Çiçeklerini, Meyvelerini görüyor, İmanlarını kurtaran insanların sürurunu, Daha o günden yaşıyordu. Hem kendisi, Aynı bahisleri okuduğunda defalarca okuduğum imanın ziyadeleşti demişti. Demek o iman hazzı ve ufku kendi kalbine ilk doğduğu anda en büyük manevi lezzeti evvela kendisi yaşıyordu. Üstadımızın eserlerin baskısına gösterdiği hassasiyeti ve yaşadığı sevinci Bayram de şöyle anlatıyor. Üstadımız... Eserlerin sıhhatine çok dikkat ederdi. Hatta yeni harflere çevrilirken Tahiri ile Ceylan ağabeyi gönderir Çok dikkat edin derdi. Risale-i Nur külliyatı 1955'ten sonra Yeni harflerle Ankara, İstanbul, Antalya ve Samsun'da basılmaya başladığında Üstadımız adeta bayram ediyordu. Risale-i Nur bayramıdır derdi. Sözler mecmuası İlk matbaaya verildiğinde ben bunu bekliyordum bu bitsin ben ahirete gideceğim dedi o bitti mektubat başladı bunu da görsem gideceğim dedi ondan sonra lemalar işaratul icaz mesnevi nuriye asayi musa şualar tarihçiye hayat ve en son bedül zaman cevap veriyor basıldı her kitap baskıya verildiğinde ya Rabbi bunu görsem gideceğim Bugünleri bekliyordum derdi Öyle bir coşku ve sevinç duyuyordu ki Mühim bir maksadına ulaşmış adamın Huzuru ve coşkusu vardı Yine Bayram ağabeyin dediği gibi Risale-i Nur matbaalarda neşrolmaya başladığında Üstadımız yerinde duramıyordu Bir faaliyet Bir cevvaliyet Bir gayret Öyle haller oldu ki Dünyayı tayaran etmek istiyordu adeta Nasıl sevinmesindi ki İman deyip yola çıkmış Hiçbir beklentiye girmeden Her türlü fedakarlığa katlanmış Fakat öz yurdunda Bir cani gibi muamele görmüş Kimseler bu hadiseye durun deyip Kollarını açmamış Açamamış O Müslüman halka iman dersi veriyor diye Zulme maruz kalmış o şartlarda telifine ve hizmetlerine devam etmişti. Nasıl sevinmesindik? Ölsün bitsin diye bir diyare gönderilen kimsesiz, maddeten çaresiz bir adamın elinden Kur'an'ın bir mucizesi, bir nuru doğuyordu. Çokları öyle bir zulüm karşısında yılacak, yıkılacaktı. Halbuki nurları telif ediyor diye hapse atılan o adam, hapishanede nur telifine devam edecek kadar metin ve davasında azimliydi. Suç dedikleri şey onun için bir şeref olduğundan duvarlar ve parmaklıklar onu durduramamış zulümler yıldıramamıştı. 25 Nisan 1935'te talebeleri 27'sinde de Bediüzzaman Hazretleri bir sabah vakti evinden çıkarılarak Kamyonlarla Eskişehir'e sevk edilmişti Masum ve mazlumlardı 120 talebesiyle Eskişehir hapishane, hapishanesine getirilen üstadımız Kimseyle görüştürülmüyor Kendisine ve talebelerine çeşitli zulümler yapılıyordu Zübeyir ağabeyin anlattığına göre 12 gün yemek vermemişler Tuvalete çıkarmamışlardı Masumlar koğuşun bir köşesinin ihtiyaçlarını gidermek için kazmışlardı. Üstadımız bu zulümlere rağmen Eskişehir hapsinde 28, 29 ve 30. lemaları telif etmiş mahkumlar üstadımızın hapse girdikten sonra ıslah olmuştu. Liseli gençlere verilen akıbet dersi Eskişehir hapsinin meyvesiydi. Davasını değil de şahsını düşünen bir adam olsaydı ondan şöyle bir sesin yükselmesi mümkün değildi. Madem ki nuru hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor bir sait değil bin sait feda olsun. 28 sene çektiğim eza ve cefalar, maruz kaldığım işkenceler, katlandığım musibetler helal olsun. Bana zulüm edenlerin Beni kasaba kasaba dolaştıranların Hakaret edenlerin Türlü türlü ithamlarla Mahkum etmek isteyenlerin Zindanlarda bana yer hazırlayanların Hepsine hakkımı helal ettim Diyordu Davasında fani olmaya çalışanlara Şahsını mesele yapmama Dersi veriyordu İlim yolu Yolların en kutsisiydi Bir seher vakti Barla dağlarında yürürlerken Üstadımız önden giden Zübeyir Gündüzalp ile Ceylan çalışkan ağabeyleri göstermiş Bu ikisi şehittir demişti Mustafa Sungur ağabey de bu ganimeti kaçırmak istemedi Üstadım dua et de ben de şehit olayım dedi Üstad talebeyi i ulumun ölümü şahadettir buyurdu Bu yol o kadar müstakimdi Kaderini davasına bağladığından hep nurların telifini görecek kadar ömür istemiş ve formalar tamamlandıkça o iman kahramanının dudaklarından vazifem bitti cümlesi dökülmüştü. Artık gönül rahatlığı ile fani diyara el sallayabilir, Esselam diyebilirdi. Hizmetinin bitmediğini düşünerek vefatına adeta inanamayan Abdullah Yeyin ağabey o üzüntüde Üstadın Isparta'da kendilerine söylediği şu sözleri hatırlayamayacaktı. Ben Risale-i Nur oluncaya kadar bir ömür istiyorum. Ondan sonra bana lüzum kalmamıştır. Benim vazifemi Risale-i Nur yapar. Nur basılana kadar ömür istemesinin bir hikmeti vazifesini tamamlamak, bir hikmeti de nazarları o güne kadar kendisine çekerek nurun önünü açmaktı. Bir gün... Yalvaç yolu kenarında Bayram Yüksel, Ceylan Çalışkan ve Zübeyir Gündüzalp ağabeylere vasiyetini yazdırmış. ''Evlatlarım ben bu vasiyetimi bir ihtara binağına yazdırıyorum. Ben size vasiyet ediyorum ve bunu da kaleme alın. Nasıl gafsı ı Azam Cenab-ı Allah'tan bir ömür istemiş. Cenab-ı Hak hizmet için ömrünü uzatmış. Ben de Cenab-ı Allah'tan ömür istiyorum.'' Risale-i Nur külliyatının baskısı matbaalarda bitinceye kadar. Ta ki ehli dünyanın nazarı bende olsun, matbaalarda ve Risale-i Nurlarda olmasın. Hayatını bu kadar hizmet için yaşıyor, adeta her soluğunu onun için alıyor, talebelerine onu ders veriyordu. Yoksa ihtimal dostlarının gittiği diyar onun için çok daha sevimliydi. İstanbul'da Mehmet Fırıncı ağabeylerin evinde kaldığı dönemdi. Ziya Arun ve Mehmet Fırıncı ağabeyler ikindi namazında üstadı Kapı Mihrimah Sultan Camii'nde bulmuşlardı. Üstad namazdan sonra Ziya ağabeyle birlikte çevreyi görebileceği yüksekçe bir duvara çıkmış aşağıdaki Fırıncı ağabeye latife yaparak sormuştu. Şimdi sen hakem ol. Bu Ankara'dakiler bana sen bizim işimize yardım etmiyorsun diye kızıyorlar. Sen ne dersen ben öyle yapayım Ben onların yanına mı gideyim Yoksa bildiğin gibi Risale-i Nur'un hizmet tarzında mı çalışayım Fırıncı ağabey Dua eder gibi ellerini açtı Ve cevap verdi Üstadım nasıl olur Siz onların içerisine nasıl girersiniz Fırıncı ağabey Daha sözünü bitirmemişti ki Üstad yüksek sesle tam dedi Ve kabristan tarafını göstererek Devam etti bu ölülerin arasına gireceğim Bu delilerin arasına girmeyeceğim Elbette dünyayı bilerek ahirete tercih etmek Fani bir diyara baki gibi bağlanmak Meşru daire keyfe kafi iken Haddi aşmak ve başına hem dünyada Hem ahirette belalar açmak Olsa olsa bir nevi cinnet ve delilik Böyle bir cinnete düşmeye ...kabre girmeyi tercih ediyordu. Ve bir gün, ...Nesebi Ceddi'nin davetine uyarak, ...Urfa'ya, ...Halilurrahman camisinin avlusundaki kabrine doğru yola çıkacaktı. Yolu, ...şiddetli ateş ve hastalıklar içerisinde, ...zaman zaman kendisinden geçerek, ...baygınlıklar içerisinde geçirmiş, ...kendine geldiğinde, ...talebelerine moral vermiş, ...kardeşlerim, Küfrün bel kemiği kırılmıştır demişti. Evet o dava aşkına ve ahlakına küfrün çürük payandaları ve sahte kahramanları dayanamamıştı. Karapınar'dan geçmiş daha Eğridir'e ulaşmamışlardı ki üstadımız arabanın içinde öne doğru uzandı. Ve Zübeyir ağabey ile Bayram ağabeyin kulaklarından tuttu. Evlatlarım siz hiç merak etmeyin Risale-i Nur Dinsizlerin, masonların belini kırmıştır. Risale-i Nur daima galiptir. Siz hiç merak etmeyin. Bunları defalarca tekrarlamıştı. Bunlar beni, Bunlar beni anlayamadılar. Bunlar beni anlayamadılar. Bunlar beni anlayamadılar. Bunlar beni siyasete bulaştırmak istediler. O ölüme küfrün bel kemiği kırılmıştır diyerek yürümüştü. Küfür düşüncesi hakkında verilen... İdam kararını Risale-i Nur eczaları ile infaz etmeye hayatını adamış o büyük dava adamının son günlerinde bunu haykırması normaldi. Evet. Birçok büyük insan gibi onu da anlayamamışlardı. O İslam dünyasının ve insanlığın siyanet meleğiydi, koruyucu paratoneriydi. Bilemediler. Ben buradan gitsem Bunlar tokat yiyecek, karışacak diye haber vermişti. 23 Mart'ta vefat etti. 27 Mayıs'ta ihtilal oldu. Evet, değerli dinleyenler. Kendisini davaya adamış, her şeyiyle insanlığın imanına adamış bir ruh, bir şahsiyet. Ve zannediyorum şu asırda, şu zamanda yaşayan bizlere... Bu hayattan alacak çok dersler var Çok ibretler var Çok mesajlar var Cenab-ı Hak hakkıyla istifadeye O dersleri layıkı ve almaya O mesajları duymaya Ve sonrasında da hayatına Hizmet hayatına tatbik etmeye Hepimizi nasip eylesin diyoruz Kısa bir aradan sonra Aile İlmi hali bölümünde Yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. Geçmişiz mediklerden senada Yüz çevirdik servetlerden günada Nur isteriz geçmeden fenadan Ey rahmet-i alem risalet el-Nur Nur geçmeden fenadan Cammet-i Alem, el Nur elinden içeri biz bu şerabı Çevirmişiz tatlılığını azabı Nur elinden içeri biz bu şerabı Çevirmişiz tatlı azabı Mahfubun bizde olduk oldu. Ey rahmet-i alem, risalet bizde olduk duradır Ey rahmet-i alem, Her yangını senin nurun söndürür Her yeri gülşene nurun döndürür Detcali de elbet bir gün öldürür. Ey rahmeti alem, risaleten Ey rahmeti alem, risaleten. Geldik Aile İlmi hali bölümüne. Bugünkü Aile İlmihali bölümünde Müstehcenlik nasıl fitne unsuru haline gelir diye bir bölüm var. Maneviyat büyükleri bütün fitnelerden Allah'a sığındıkları halde Müstehcenlik fitnesine gelince titremişler. Dualarında ayrı bir ısrara girerek hep yalvarmışlardır Ya Rab Ahir zamandaki Müstehcenlik fitnesinden Belasından Şerrinden sana sığınırız Akla geliyor ki Kadın olmasaydı peygamberler olmazdı Çünkü bütün peygamberleri Kadınlar dünyaya getirmiş Besleyip büyüterek Topluma hizmete sunmuşlardı Bu bakımdan Kadınların tarih boyunca kutsi hizmetlerini, dünyaya getirdikleri kahramanları hesaba katmamak mümkün değildir. Elbit, elbette hepsi de böyle değildir. Fitneye sebep olanlar da olacaktır. Nitekim erkekler arasında da zıtlıklar olduğu gibi. Burada fitne ne demektir diye sorulan sorulara cevap olsun için birazcık bu kelime üzerinde durmak icap eder. Şöyle ki, fitne, imtihan, musibet ve saptırma örnekleri diye de ifade edilmektedir. Maneviyat büyüklerinin kitaplarına geçmiş meşhur dualarına baktığımızda, bütün fitnelerden birer defa Allah'a sığındıkları halde, kadın fitnesinden, Üçer defa sığınma ihtiyacı duyduklarını görmekteyiz. Allah'ım, kadın fitnesinden, kadın belasından, kadın şerrinden sana sığınırız demişlerdir. Demek ki, erkekler arasında kadınlar için fitne olanlar olduğu gibi, Kadınlar arasında erkekler için fitne unsuru olanlar da bulunmaktadır. Hatta kadın fitnesi, Erkek fitnesinden daha büyük ve dehşetli olsa gerektir. Bunu bir hadisin ikazında da anlamak mümkündür. Benden sonra ümmetim için kadın fitnesinden daha büyük bir fitne olmayacaktır. Evet, müstehcenliğe alet edilen kadın fitnesinden büyük ve zararlı bir fitne gelmeyecek ve olmayacaktır. Bütün fitneler bir yana, Müstehcenlik fitnesi bir yana. Neden öyle? Çünkü müstehcen kadın fitnesi öyle bir fitnedir ki Kadın kendini sadece teşhir eder. Sana fiilen ısrarda bulunmaz. Onun ısrarı zorlaması senin içindeki duygularını tahrikle olur. Senin nefsinle şeytanınla baş başa bırakır. Azdırdığı nefis ve şeytanın sana öylesine musallat olur ki o geçip gider ama sen kendini kurtaramazsın. Galeyağına getirdiği hislerin seni otomobil çarpmışa döndürür ne yaptığını bilemez hale gelirsin. Bir de kendine geldiğinde bakarsın ki ömür boyu pişman olacağın günahlara girmiş hayat boyu üzüntü ve ızdırabını hissedeceğin hataları işlemişsin. Bu durumda müstehcenlik fitnesini ister bela ve musibet diye izah et, istersen imtihan olarak yorumla. Gerçek odur ki zamanımızda müstehcen kadın fitnesi insanların en zorlu imtihanı hele gençlerin en büyük tuzağıdır. Bundan olacak ki maneviyat büyükleri bütün fitnelerden Allah'a sığındıkları halde müstehcenlik fitnesine gelince titremişler, dualarında ayrı bir ısrara girerek hep yalvarmışlardır. Ya Rab ahir zamandaki müstehcenlik fitnesinden, belasından şerrinden sana sığınırız. Bu konuda düşündürücü bir ikaz da şöyle fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin. Evet insanın içindeki yalnız nikahlısına karşı duyacağı cinsel hisleri Başkalarına karşı uykudadır Sahibini asla rahatsız edecek Duruma gelmez Hikmetine uygun şekilde bulunur Zorlamaz Ama o fitneyi uyandıranlar Vardır Uykudaki fitneyi uyandıran Müstehcen görüntüler gibi Allah Resulü Onlar için okumaktadır lanetini Fitne uykudadır Uyandıranı Allah lanet etsin diye Uhud'da Bedir'de asabını şehit etmişler Kendisine karşı Fiilen hareket, hakarette bulunmuş Hatta mübarek yüzlerini Okla parçalamış Dişini de kırmışlar Buna rağmen Allah Resulü Onlara lanet okumamış Lanet edin diyenlere karşı da Ben lanet etmek için Gönderilmedim buyurmuştur Ama Ashabının cesedini öldürenlere Lanet etmeyen Allah'ın Resulü Gençlerin ruhunu kirleten, ahlakını bozmaya yönelen, Düşünce dünyasını alt üst eden tahrikçi ve teşhirci fitnelere karşı, Lanet okumaktan çekinmemiş, amin dediğimiz duasını yapmıştır. Fitne uykudadır, uyandıranı Allah lanet etsin diye. İsterseniz mevzuyu şöyle bağlayalım izin verirseniz. Peygamberler dünyaya getirmiş olan kadına, Kanunlarla yasaklanmış Müstehcenlik Erotizm hiç yakışmıyor Topluma da hiçbir fayda Sağlamıyor Aksine peygamberlerin getirdiği Ahlaki değerleri Tahribe sebep oluyor Keşke müstehcenliğe Yönelmeseler Hadisteki ağır ikaza da Muhatap hale gelmeseler Evet Değerli dinleyenler Bir hususla bu bölümü de bitirmek istiyorum. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin evliliğinde neden cinsellik akla gelmez? Değerli dinleyenler bu mevzu bilenlerin kasti olarak bilmeyenlerin de bilmeyerek dile getirdikleri bir mesele. Efendimiz malumunuz ilk evliliği 25 yaşında yapmış Ve ilk evlendiğinde Evlendiği kadının yaşı 40 yaşındaydı Hazreti Hatice validemiz O dönemde Arap yarımadasının şartlarını da düşünecek olursanız Kız çocuklarının 10-12 yaşlarında evlenme çağına girdiği, evlendirildikleri, evlendiklerini düşünecek olursanız, 25 yaşına kadar hiç kimseyle evlenmemiş, hiç kimseyle bir arada olmamış bir gencin, hem de en meşhur, el-emin diye, herkesin emin gördüğü, saydığı, sevdiği, hürmet ettiği, Bir konumda olan bir gencin 40 yaşında bir dul kadını alması mümkün mü? Eğer şehvetine düşkün olsaydı. Bağışlayın, eğer uçkuruna düşkün olan bir insan ki ben daha önceki yıllarda bir araya geldiğimiz üniversiteli gençlere aynen şunu söyledim. Sizler şimdi 40 yaşında bir kadınla evlenmek ister misiniz? Çok siz fakir olsanız o da çok zengin olsa Dediğimde Hayır biz öyle bir evlilik istemeyiz Dediler Ama Efendimiz ilk evliliğini 25 yaşındayken 40 yaşında Bir dulla yapmıştı Hazreti Hatice validemizle İşte bunun için Zaten bu iddiaların Karşısında Bu ilk mesele Onlara güzel bir cevap ama Yine de burada kısa kısa ifade etmiş Peygamberimizin çok evliliği Cinsi hislerin baskın olması gereken Gençlik devresinde olmamış O gençlik yıllarında Tek hanımla yaşamış Hatta bu tek hanım da iki çocuk anası dul bir hanım olmuştur İki kör karşılıklı oturmuş yemek yiyorlarmış Biri ötekine çıkışmış Niçin iki lokma birden alıyorsun? Öteki buna bir mana verememiş de demiş ki, Sen körün tekisin. Nasıl biliyorsun benim iki lokma birden aldığımı? Körün cevabı şöyle olmuş. Ben iki lokma birden alıyorum da ondan. Demek insan kendisi nasılsa, başkaların da öyle bilir. Kendisi sinsi ise, başkaların da öyle sinsi sanır. Nitekim nefsinin, Şeytanının istilasını uğrayanın biri de şöyle bir iddiada bulunmuş. Demiş ki, peygamberimiz çok evlenmiş. Demek ki onda da cinsel taraf ağır basmış. Şayet bu yorumu yapana sorsanız, nasıl bildin böyle olduğunu. Eminim diyecek ki, bende de cinsellik ağır basıyor. Nefis beni istila ve işgal ediyordu ondan. Halbuki, peygamberimizin çok evliliği, Cinsi hislerin baskın olması gereken gençlik devresinde olmamış. O gençlik yıllarında tek hanımla yaşamış. Hatta bu tek hanım da iki çocuk anası dur bir hanım olmuştur. İsterseniz olaya kısaca bir göz atalım da görelim. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin evliliğinde ne ibretler var. Mekke halkı efendimize Muhammedül Emin dedikleri gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice validemize de Hatice-i Tahir'e ünvanını vermiş, temiz ve soylu hanım olduğunda ittifak etmişlerdi. İşte bu iki soylu insan evlenmeye karar vermişlerdi. Bunlardan Efendimiz 25 yaşında, evlenmeye karar verdiği hanım da 40 yaşındadır. Kendisinde cinsel hisler ağır basan insan böyle mi evlilik yapar? Kendisinden 15 yaş büyük 40 yaşında bir durlama evlenmeyi tercih eder. Halbuki o günlerde kendisine Mekke halkı El Emin diyor. Son derece itimada şayan bir genç olarak görüyorlardı. Kimin kızını istese anında nikahı altına alırdı. Gelelim efendimizin ikinci evliliğine. 65 yaşına varmış olan Hatice validemiz vefat ettiğinde yani 25 yıl sonra Efendimiz elli yaşındaydı. Bunu bir fırsat bilip de cinsi isteklerin gerektireceği şekilde bir gençle evlilik arama cihetine gitmemiştir. Yine yaşlı bir dulla evlenmeyi gerekli görmüştür. Kimdir bu yaşlı dul? Bir de buna bakalım. Kendisine ilk iman edenlerden maruz kaldığı zulme boyun eğmemiş, taviz vermemiş, Habeşistan'a bile hicreti göze almış, ne var ki orada kocası ölmüş, Tek çocuğuyla yalnız kalınca tekrar Mekke'ye dönmüş, kimsesiz, yalnız fakat soylu ve imanlı Hazreti Sevde. İşte Efendimiz ikinci evliliğini de bu fazilet ve fedakarlık timsali dulhanım Hazreti Sevdi ile yapmıştır. Ancak Sevde validemiz çok yaşlı ve hareketsiz. Efendimizin Hatice validemizden kalan çoluk çocuğuna bakacak güç ve kuvvette de değil. Bunun için ...genç ve dinç birine olan ihtiyaç kesindir. Ayşe validemizi bu sırada söz konusu ederler. Efendimizin aldığı tek kız olacaktır bu. Bir de Mısır'dan gönderilen... ...Mariye'den başka hepsi de... ...dul ve kimsesiz olan hanımlar... ...bundan sonra devreye girer. Bunlara cinsellikle bakmak mümkün olur mu hiç? Ayşe validemiz bir gün ölüp gitmiş olan Hatice'yi... ...niçin hiç unutmadığını sorar... Şöyle cevap alır Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette unutmam onu ey Ayşe. Çünkü herkesin bana karşı geldiği günde o benim yanımda oldu. Herkesin beni reddettiği devrede o beni tasdik etti. Herkesin bana vazgeç, muvaffak olamazsın dediği günlerde o bana devam et, başaracaksın dedi. Malıyla da, canıyla da yanımda oldu. Destek verdi. Bunun için onu unutamam. Bütün bunlar gösteriyor ki, Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yaşlı ve dullarla başlattığı evliliklerini cinsellikle yorumlamak mümkün değildir. Burada cinsellik aramak kendi dünyasındakini başkalarında da var sanmaktan başka manaya gelmese gerektir. Tıpkı çift lokma yutan körün muhatabının da aynısını yaptığını sanması gibi. Evet değerli dinleyenler Bir aile ilmi halinin de burada sonuna gelmiş bulunuyoruz İnşallah Cenab-ı Hak her şeyi gönlünüzce eylesin Yüzünüzden tebessüm Gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın Rabbim sizleri umduklarınızdan mahrum Korktuklarınıza düçar ilemesin, Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve dualarınızı Cenabı Hak kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyor. Bir sohbetimizin de sonuna gelmiş bulunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Yine her zaman olduğu gibi bir duamız ve şiirimizle şimdilik sizlere hayırlı günler diliyoruz efendim.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 ve ebediyetin yurdu olan cennetinle şereflendir. Varlığını seni sevmeye adamış ve nezdinde sevgiye mazhar olmuş sevgililerin dostluğuyla sevindir. Seyyidül Mürselin ve Şefi'ül Muznubin olan nebiyi Muhtereme komşu eyle. Sana kavuşup, senin Cemali pakini müşahede ihsanıyla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 aile fertlerine ve bütün asabına selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz kabul buyur Rabbimiz Ay yüzlüm Ay yüzlüm Apaçık sözlüm Ruhum sana kurban Gönlüm sana hayran Nergis bakışlarının Tesiri ne de yaman Sultanım el aman Bak Sinemde bir ok var, derunumda bir acı, sendedir ilacı. Ey varlığı nur, dünyası sürur, sözü Kur'an, her derdime derman. Pür ateşim bırakma beni, hicranda zinhar, ruhumda ahuzar. Hem mahzun hem de perişan dertlerle kıvrandım kapına dayandım bilmem başka ocak başka ateş sana yandım seninle uyandım ey dünyaya açtan gelen nur ey mehitaban aydınlattı ziyan hayalimle gezip Yine didarını andım Aşkınla kıvrandım Ey Taptaze gül Kakülü amber, Saçı reyhan Caziben ne yaman Görmemiştir Cihanda gözler Sen gibi dilber Güneşlerden enver Aç Lütufla bağrını aç ki Kıtmir kulundur Dergahın uludur Deryalar gibi kereminden bir katre ihsan. Ey gönlüme sultan lütfeyle ne olur bildiğim başka kapı yok derdim herkesten çok.